بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعيبه ونستغفره فنعاق بالله من شروره من فتنة من سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذنله ومن يبنه فلا هذه له وأشهد أن لا إله الله وحده وما شريف أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنت قل الله فتقاتل o la temusunne illa ve en tumbisumu emna za Değerli kardeşlerim 8. konu 123. dersi görüyoruz. Konumuzu geçen asla biliyorsunuz. Zikara ya da Zukara savaşı razı ve tekidi ve sonra da Haybe'de çıkış. Yani aleyhissalatü vesselam ve ashabı Hudeybi'ye, sulhundan hemen geliyorlar Medine'ye. Arkasından çok geçmeden hadislerde gelen ifadeye göre daha üç gün kalıyorlar. Ondan sonra habere çıkıyor Bu üç gün zarfında da işte bu Zul-Gara savaşı gerçekleşiyor. Özellikle bu savaşın kahramanı Selema İbni Ekber Radiyallahu anh ve El-Ehram, El-Ethediyya radiyallahu anh ve diğer sahabeler. Evet. Bu konudan, yani o anlattığımız kıtsadan biliyorsunuz Salome bin Ekva'nin yaptığı işleri, kahramanlığını, şecafini vesaire, onları tek tek anlatmıştık. Ondan sonra onlarla alakalı o savaşta gerçekleşen şeylerden bahsettik. Şimdi, o konudan alınacak derslerimiz nedir? Ondan bahsedeceğim. Birincisi değerli kardeşlerim, Allah'a karşı sadık olmak ve ile ilgilenmek, ahirete bağlanmak, ahiret işlerini bağlı kalmak, şecaatı yani yiğitliği, kahramanlığı getir Ona sebep olur. İşte Selama bin Ekvar anh tam bir böyle cesaret İleri atılmayla, hiç tereddüt etmeden, tedirgin olmadan bir orduya karşı çıkması, eşkıyalardan oluşan, hırsızlardan oluşan, eşkıyalardan oluşan bir orduya karşı çıkması ve onları da det etmesi buna bir örnektir diye. O, bir onların üzerine gitti ve tıpkı bir orduyu kovalayan gibi idi tek başına. O insanlar iskiyalar baskın yapanlar katılacığınız üzere Ali Sıratül Müstakımın sürülerinin üzerine bu iskiyalar Kaşlar'da Abdurrahman Hazari olmak üzere bu iskiyalar bir baskın yapmışlar. Bunlara peşinden gidiyor. Selemedin Evet O kaçanlar korkudan teşhete kapılmışlıklar öyle bir kaçıyorlar ki yani adeta arkalarına bakmıyorlar. Öyle şiddetli kaçıyorlar. O kaçan, koşan, canını kurtarma hızleyen bedeli Arapların peşinden Selemedin Ekvâ Sonuna kadar giriyoruz. Bu hadis işte dediğim gibi geçen hafta uzunca zikrettik. Seleme Ebni Etmah radıyallahu anh'ın kendisinden geliyordu. Bir kendisi anlatıyor. Hadisin başlıklığını söyleyecek olursak diyor ki o baskın yediklerinde kastınla Medine'ye doğru döndüm. Ya sabbah! Dedim ya sabbah! Üç defa. Ey erken kalkanlar! Ey erkenciler diyemedim, fesletlendim. Sonra da icraatını söyledim. O Rabah haznesindeki bizden gönderiyor, haber verdim. Ondan sonra o topluluğu diyor. Takip ettim, peşlerine düştüm. Hem atıyordum hem de <gülüyor> şiir söylüyordum, söylüyordum <gülüyor> diye bir de bu ...şiirleri düzeliyor. Ben İbni Ekvan'ın... ...İri Bilekli'yi demek yani. İri Bilekli'nin oğluyum. Bugün... ...alçakların öldüğü gündür duruyor. Bunlar da söyleyerek... ...o kavmi takip ediyor. Hatta... ...o Fezzari denilen... ...bu eşkıyalardan oluşan... ...baskın yapanlardan ileri gelen... ...El Fezzari adam... Diğeri bir oturuyorlar, biraz nefet alıyorlar. Ondan sonra bir şeyler yemek için. Diyor ki arkadaşlarına, o eşkıyalara, düşmana, kendi adamlarına yani. Ne oluyor size diyor. Gördüğüm şey nedir deyince. Sadebe bin Ekva da Şu adamlar ya diyorlar. Ondan biz çok acı çektik diyorlar. Ondan yana biz acıyla karşılaştık. Vallahi biz bizi sabah karanlığından beri terk etmedik. Bizden ayrılmadık. Elmizde ne Allah. vaat et, çekti, götürdünüz. Evet, bu selebe bin Allah'a sadık olan ki selebe bil. Diğeri, aynı savaşta Zukarat adlı savaşta el ahram El-Efebi, anh. Bu da çok değerli misal Bu da gönderdiği öncülerden, aslılardan bir tanesi. Öne geçenlerden birisi. Evet. O şehadeti arayan ve öleceği yeri, yere ihtimalle olan, zannedilen yeri araştıran bir kimseydi. Selemedin Ekva radiyallahu anh onun geldiğini görünce diyor ki Ey akram bunlardan sakın yani eşkıyalardan sakın. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ve onun arkadaşları ashabi gelinceye kadar sakın seni, sakın seni ele geçirmesinler, seni yakalamasınlar deyince bu adam el-ekram, el-ese diyor radiyallahu anh, diyor ki ey selemed eğer Allah'a ve ahuretkinine inanıyorsan, cennetin hak, cehennemin ateşin hak olduğuna inanıyorsan benimle şahadet arasına girme. Ondan sonra Esrem e, radiyallahu anh Akram radiyallahu an öne geçiyor. Selima radiyallahu anh onu bırakıyor. Öne geçiyor. Savaşio. Ondan sonra da şehit düşüyor Al-Fezari denilen o hırsızların, eşkıyaların, daha doğrusu eşkıyaların başı tarafından öldürülüyor. Onu da, onu da, o eskiyaların başı olan adamı da, Ebu Katar'da radıyallahu anh, daha önce anlatmıştım, o peşine düşüyor, öldürüyor. İntikamı alınıyor, kanun yerde kalmıyor ama, el-ehram, el-esedi radıyallahu anh, şehadet şerbetini içiyor. Allah'ın Allah'a varz olsun. Diyor ki müellif, Allah, Allah Azze ve Celle Ahzad suretinde şöyle buyuruyor Yani bu konuya işareten delil var. Minel mu'minine ricalu sadakul ma ahadullahi aleyh. öyle kim vardır ki Allah'a verdikleri sözde sadıktırlar. <münen mu'm men> ve <gadanihbe> Onlardan sözünü yerine getirenler varir. Onlardan halen bekleyenler vardı. Allah için kendisini feda etmek için bekleyenler vardı. Onlar hiçbir şekilde değiştirmediler. Yani sözlerini değiştirmediler. Bekliyorlar. Rabbim de öyle bekleyenlerden ediyor. İşte değerli kardeşlerim, bu insanlar, Allah Resulü bu sahabeleri, Allah'ın katındaki şeylerle Yani ahiretle ilgileniyorlardı. Halpleri onunla onunla ilgiliydi. Allah Azze ve Celle'nin umuyorlar. Kötülüklerini ve sürçmelerini, hatalarını Allah-u Teala'nın örteceğini ondan vazgeçeceğini ümit ediyorlardı. Bu kimseler. Ve Allah ve Celle, günahlardan yana onlara bir korku nasip etti ve Allah'ın hoşnutluğunu ummayı Allah'ın rızasını ummayı beklemeyi onlara nasip etti. Ve onlara öyle bir şecaat yani cesaret verdi ki dünya ehlinin, kahramanlarının ve bastallarının kesinlikle güç getiremeyeceği bir şecaat cekruhluk nasip etti onlara diyor. Onlar ölüme adeta atıldılar. Şehadeti Allah yolunda şehadeti görür vaziyette, bakar vaziyette evet. ölme asıl Allah onlardan arzusun. Tabarani'nin rivayet ettiği bir hadiste bunu geçtiğimiz derslerde daha önce de fikretmiştim. Ebu Derda radıyallahu anh ta rivayet ediliyor. hadis, hadis hasen derecesinde sadece konuyla ilgili kısmını almış. Allah azze ve celle üç kişiyi sever, üç kişiye güler ve onlarla Sevinir diyor. Onlarla sevinir. Onlardan bir tanesi ashabının arkadaşlarının grubunun arkasında savaşan silsedir. Allah için kendi nefsini feda etmiştir. Ya öldürülür yahut da Allah ona yardım eder ve yeterli gelirdi. Allah için kendisini feda etmiştir. Ve Rabbul Alemin der ki Şu kuluma bakın. Benim için nesline nasıl da sabrediyorlar. Yani. Şu kuluma bakın. Yani Allah'a emanet burada katledilen melekler. Meleklere şu kuluma bakın. Benim için nesline nasıl da sabrediyorlar. Nesline nasıl da feda ediyorlar. Yani. Evet. Allah'ın sevdiği, kendilerine güldüğü ve sevindiği kimseler. Diğeri ikisini de kısaca daha önce söylemiştik, ee, birazcık verecek olursak. Onlardan bir tanesi de geceleyin kalkıp ibadet eden uykuya rağmen güzel bir hanımın eşi olduğu halde, yatağı da güzel yumuşak olduğu halde gece kalkıp terk eden, o eşinin yanında ayrılıp terk eden ve Allah'a ibadet edenler. Üçüncüsü de yolculuğa çıkmış. Yani yolcunun meşakkatına, sıkıntılarına rağmen geceleyin uykusuz kal kalkan kimse. Allah için kalkan kimse. İşte bunlar Allah'ın sevdiği kimseler. Allah azze ve celle biz İkincisi değerli kardeşlerim. Anlayacağım ikinci önemli ders geçen hafta Bu müsadaka diyor. Yani yarışma. Yarışmak sahabenin diyor ahlakının canlılığına, kuvvete, hareketliliğe ve bedeni liyakata verdiği önemi gösterir diyor. Evet. Çünkü ashabın bazıları zuhhab sahabinden Medine'ye Dönerken yarışmışlar mı? Yarışma yapıyor, Hoş yarış yarışı yapıyorlar. Medine'ye koşma hususunda yarış yapıyorlar? İşte bu diyor bedeni hazırlamak hareketi ve canlılığı bir tutmak hususundaki zahuret yani zorunluluğu içeren ve onların, o sahabelerin bu husustaki derin görüşüne derin yani ince anlayışına delalet edelim. Evet. O bedenleri hazırlamak canlı olmak bedeni her şeye hazır hale getirmek ve tutmak için gösterdikleri gayret bunu anlatıyor. Bu sahabenin anlayışındaki incelikten kaynaklanıyor. bunun içindir diyor. Bu şunun içindir. Savaş esnasında ani hareketlerde bedenin engel olmaması için. Yani beden hantal halde olmaması için. Çünkü kuvvetli hayat var. Değerli kardeşlerim elden geldiği kadar dedenin canlı tutmak lazım. Yani şimdi bizim başımıza bir hastalık, bir ağrı, bir sıkıntı geldiği zaman hemen koyuverim. Böyle olmamak lazım. Sonra emeklilik geldiğinde işten boşaldığınızda hemen bedeni koyuyoruz. Ondan sonra da o hantallara daha fazla ağrılara daha fazla miskinliğe tembelliğe sebep oluyor. Ben yani hiç şey yapamıyorum. Taktırı yürümek lazım. Ben kendim de sanıyorum. İmkanım olduğu sürece yürüyorum. Bazen koşuyorum. Bazen dağlara çıkıyorum. Vallahi çok rahatlatıyor insanı. Bedenin ve ruhan Zaten beden rahatlatığı zaman ruh da, yani insanın kalbi de rahat ediliyor. Çünkü sen onu hangi maksa yapacaksın? Allah daha güzel ibadet etmek, zihnini açırıp böyle daha güzel şeyler öğrenmek. Güler de Allah nasip ederse, bu gibi cihatlar, savaşlar olursa onlara hazırlıklı olmak. Değil mi? Her şey için gerekli bu. Onun için bedeni ihmal etmemek gerekli Allah'a etirat etirat bedeninin senin üzerinde hakkı var diyor. Bedeninin senin üzerinde hakkı var. Yani onu ulu kullanmamak lazım. Ama yapıyoruz. Zayıfız vs. Allah-u Teala bu hatalarınızı ve canını diri olmayı nasibiz. Canlılık bereket getirir. Hayat getirir. Öyle kazıklarımız var. Hiç durmuyorlar maşallah. <gülüyor> Allah kuşlarını kuvvetlenme arttırsın. Adam bastı Ee, düşmanı boğalamış hem de yayan bir vaziyette o kadar o atmış, çarpışmış, dağ sepet dönemiş gitmiş ondan sonra veterinaya gelirken bir adamın birisine kendisini tahir ediyor, benim de yarışacak var mı deyince Allah Resulü Aleyhisselam'a ey Allah'ın nasıl izin şu adamdan bir yaşıyor gidiyor ondan sonra koşuyor ve o adamı da geçiyor yani tamam. vallahi bir mutlu Yani herkes eşit derecede kuvvetliyle güçlü olmaz. Ama kendi çapında ne yapar? Kendi gücünü, kuvvetini bile tutar. Evet. olan bu yani. Evet. Diyor ki mühendis bu husustaki yani bedeni hareketlilik, hazırlıklı olma vesaire Allah Hazreti Celle'nin şu sözünün kapsamına girdi. Ve Allah'ın kuvvetten gücünüzün net şeyleri hazırlayın. Bu saat gibi gibi hazırlıkti. Bununla kast edilen düşmana karşı, ordulara karşı, nükleer, biyolojik, kimyasal, ondan sonra füzeden, topdan, tanktan, uçaktan ne var? Her Bunun için hepsi gire. Şu anda zaten geçerliliği olanlar bunlar. Evet. Deniz, kara, hava ne varsa. Ama bir de aynı zamanda tek olarak müferif olarak kişinin kendisini hazırlanması, kişinin kendisini biri tutmakta gerekir. Evet. Ömer radıyallahu gelen bir hadis ve eserde kendisi diyor ki çocuklarınıza atıcılığı yüzmeyi ve atabilmeyi binmeyi diyor. Evet. Bununla ilgili birkaç tane daha rivayet var. E, sınsırat-ı sahihada gelen bir hadis. E, Şeyh Albani Rahmetullah Aleyküm sınsırat-ı sahihasında. Aynı zamanda hadisimiz e, mesajda rivayet ediliyor. Atad-ı Dedi ki ben Cabir bin Abdillah ve Cabir mi dedin Umeyri yani bu ikisi de emsarlı kimse atışırken görüyor. Onlardan bir tanesi yoruluyor oturuyor. Diğer ona diyor ki üşendin mi diyor. Ben Resulullah aleyhisselatü şöyle derken işittim. Her şey Allah'ın e, zikrinin dışındaki her şey oyun, eğlence ve boş şeylerdir. Boş şeyle ilgilenmek ki ancak dört şey müsteknadır. O da bir adamın iki hedef arasında gidip gelmesi yani inatıcılık talimi. Atını terbiye edip eğitmesi, eşiyle ve yüzmeyi öğrenmesi diyor. Yüzmeyi öğrenmesi. Bunlar hani sürekli duyduğumuz şeyler ya imkan dahilinde, meşru ortamlarda bu yüzmeyi de öğrenmek gerekiyor. Ben itiraf edeyim hakkıyla öğrenemedim. Çabalıyoruz ama tam böyle açılıp gidecek kadar öğrenemedim. Allah anlattık gelsin. Sizlere de çocuklarımıza da. Evet. Üçüncüsü değerli kardeşlerim. Allah'ın zikir ve dua esnasında sesi gizli çıkmak tutmak, alçaltmak. Hani Hayber'e giderken sahabeler pepelele gezdikleri zaman Allahu ekber Allahu ekber diyorlar ya. İşte o hadisten alınıyor. Onu da söyleyeceğiz inşallah. Öncelikle bu hususta Araç sünneti Allah'ın kavli yok. Veru rabbeke seyyi nefsike tedarraun wa khifatan dunel cehr min el kavl. Wa la takun min el gafil. Dunel cehr min el kavl bin gudu wa la Rabbini içinde an Yalvararak ve gizlice seti yükseltmeksizin sabah akşam an ve rafillerden olma. Rafillerden olma. Evet. Allah subhanahu ta'ala kullarına yakın, onların münacatlarını, zikirlerini işiten, dualarına, yakarışlarına ve isteklerine karşı bilgi sahibi olandır. allah Teala biliyor yani. Dolayısıyla Bağırarak ve yükselterek kullarının kendisine niyaz etmesini Allah-u Teala istemiyor. Bunu sen Hatta tezahüratlarla, ondan sonra şenlikle, şönenle, bağıra, çağra böyle bir şeyi Allah-u Teala istemiyor. Bilakis takvayı, gizliliği yani seti yükseltmeksizin gizli olarak hareket etmeyi seviyor. Bu husustaki delilimiz ise Müslüm'de rivayet edilen bir hadis. Sa'd İbni Ebi Vakratu Rabiyyallahu anh'a da Rab buyurdu ki Allah-u Teala mutlaki Allah'tan sakınan el-gani yani gönül zengin, gönül zengini olan ve ibadetlerde gizli davranan, insanlardan uzaklaşıp gizli hareket eden kimseyi seviyorlar. De asıl zenginlik diyor. Gönül zengin. Mutlaki kimse gönül zengin ve ibadetler hususunda özellikleri nafilelerde ve benzeri şeylerde gizli hareket eder. Dua ve yalvarırken de gizli hareket eden gizlice yalvaran kimseleri sever. allah Alem bu anlatılmak anlamda. Evet. Yani bağa bağa yüksek sesle dua doğru değil kardeşlerim. İstisnai durumlar hariç onlardan bir tanesini söyleyeceğim biraz sonra. Bundan dolayı da İslam e, tabilerini rüya görünüşünden, manzarasından şirk manzarasından zikri yani Allah'a zikretmeyi ve dini taşkınlık eğlence Ondan sonra bir takım zevk olan hallere çevirmekten yani zevklenmek için yapılan davranışlara e, çevirmekten bu tür şeylerin zükri ve dini sakındırır. Çünkü İslam iklaç dinidir, ilim dinidir ve salih amel dinidir. İslam rüya gösteriş dini değildir. Daha çağırdığım zaman birilerine Göstermiş oluyorsun nihayetinde. Ondan sonra cehalet dini yahut ritüel deniliyor. Yani bu şeylerde bazı, tek tek tek bazı ritüel yani ayin demek. Ayin, ayin dini değildir. İrisyanların, yani Yahudilerin yaptığı gibi ayin dini gelemek dini değildir. Yani sen zikrini, ibadetini çören haline, festeren haline getiremesinler bir şey yok. Ona benzeyen bir şey var. Onu da söyleyeceğim. Hacda. Evet. Ama hiçbir zaman o da e, az önce söylediğimiz Hristiyanların, Yahudilerin ya, başka dini mensuplarını rütüellerine yani ayinlerine benzemez. i̇bn Abbas radıyallahu anh bu hususta bu kısmı yükseltmek rüyaya girer. Ee, dedik ya, onun için diyor ki bir hadiste, kim işitilsin diye bir şey yaparsa Allah Azze ve Celle de onu kıyamette rüsvaileni işittirir. Her kim gösteriş yaparsa Allah-u Teala onun rüsvaileni kıyamet gibi gösterir diyor. Bu hadis e, Müslüm'de geliyor. Sahi Kur'an'ın. Buhare'de Cundet radiyallahu anh ta bir ise, kim işitilsin bir şey yaparsa Allah da onu kıyamet günü işittirir. Yani Rus vaylığını insanlara duyurur. Her kim halka meşakkat verirse allah Teala ona kıyamet günü meşakkat verir, zorluk çıkartır. Bir başka hadis taberanide geliyor. Kim insanlara amelini işittirirse Allah da mahlukatın kulaklarına onu işittirir. Yani bu şu demez. Yani onun rezilliğini, rüsvalliğini yani, rüya türünden yaptığı için, işitilsin diye yaptığı için mahlukatın kulaklarına işittirir. Ve sargarahu ve hakkarahu onu küçültür ve hakir yapar diyor. Allah. Ne mucizullah. Evet. Şimdi bu konu nereden alındı? Geçen hafta anlattığımız konular içerisinde, az önce söylediğim gibi, Ebu Musa radıyallahu anh'dan gelen hadiste, Allah herkese, Allah'ın Hayber'e giderken, hani onlar yüksek sesle bağırınca, onlara diyor ki, nesinizde hakim olun, yani daha yavaş davranın, yumuşak davranın. Sizler diyor, savur olan ve hazır olmayan, yani gayetli olana yalvarmıyorsunuz. Şimdi Resul-ü Ekrem göre ma'akum sen yanınızda ve ma'akum sizinle birlikte olan ve size yakın olan Allah azze ve celle yarbarıyorsunuz. Böyle yapmayın diyeyim. İşte bu diyor değerli bu tokmayıcı ifadeleri helal iki şeyden sakın İki tane kötü sözden sakın Birincisi Sünnete muhalefet. Ha. Dağarak, yüksek tekne dua etmek, isterse bir kişi etsin, diğerleri amin desin, bu doğru değil kardeşler. topluca aminle boğuş Bir başka hadiste hatırladığım kadar da Ebu Davud, Sünnene bu Davud'a geliyor sahibilerimiz. Öyle topluluklar gelecek ki iki şey de Dua etmede ve temizlikte diyor, temizlikte. Aşırı temizlik. Aşırı stizlik. Bugün bir temizlik hastası insanlar, erkekler ve kadınlar çıkıyor. Bu bir hastalık. Allah bizi bundan korusun. Hakikaten duada da. Duada açılıp, şirk, bidat sözleri söylemek, bağırmak, çağırmak vs. Sünnette olmayan tarzda dua etmek. Bunlar hep Allah-u Aleyh'in içerisine girer. Dolayısıyla bu şekildeki bir dua sünnete müfarefettir. İkincisi ise dünyaya düşme var şey ya. Bir yani, şey yani, güzel sözlerle, sözlerle dua ediyorsun. Ondan sonra en güzel şekilde anlarsan istiyorsun. Ondan sonra birileri de seni dinliyor. Şeytan demiyor. ona insana mi? Ne kadar güzel dua ediyorsun. Ne kadar güzel sözler kullanıyorsun. Ne kadar güzel ibadet ediyorsun. O işte bitiriyorsun abi. O ameli, o duayı dipiriyor. çünkü. E duau, ha? Huvel diba. Dua, ibadetin takendisi. O zaman ibadet te yavruća. E dua, ibadet. Dua ibadetin takendisi. Duada olan kardeslini gizlice yapma. Yavrući yapma. Duanin olduğu yerlerde ve zamanlarda yapma. Çünkü ibadet bu. Böyle basite anlijacije şey yani namaz ok e, kılarken Hila olmasin diye çalışırsa duada da öyle. Onun için gayret kutluyoruz. Rabbimiz evet. Şimdi burada Şari'nin Allah Azze ve istisna ettiği bir durum var. Allah Azze ve Celle'ye terbiyeyi lebeyk bu ifade. Umre'de ve hac'de bu telbiyenin yüksek sesle söylenmesini istiyor Allah-u Teala. Evet. Bununla ilgili hadis Ebu Davut'ta, İstahidim ve Hallar radiyallahu anh'dan geliyor. Aleyhisselam diyor ki, Cibril bana geldi bak, Cebrail geliyor. Cebrail bana geldi ve ashabıma ve beraberinde olan kimselere telbiyeyi yüksek sesle söylememiz. Emret diyor. Sübhanallah. Semadan geliyor emir. Semadan. Burada işte yüksek sesle söyleyeceğiz. Burada yüksek sesle söylenmesi gerekiyor. Evet. Bir de biliyorsunuz hem Ramazan bayramında hem kurban bayramında teşvik tepkilleri var. Onlar da sesli söylemiyor. Hatta sahave ne yapıyor? Çıkıyor. Abdullah İbn-i çarşılara, pazarlara bu şeyi, e, teşvik teklifini söylüyor ki insanlar hatırlasınlar. Tabi burada da yine Kora halinde değil. insanlar duydukça birbirlerine hatırlatıcı bir tarzda e, söylemeleri gerekiyor. Bu terbiye de dediğim gibi sesin yükseltilmesi şimdi. Kadınlara gelince eğer diyor ki abriler, kadınlar da yükseltilir ama fitne söz konusuysa, yani erkeklerin duyması, o sesleri duyması neticesinde bir fitne oluşacaksa, erkeklere yatırsa, o zaman yüksek sesle, sesle söylemezler tercihi. Normal söylenir. Ama aslola yüksek sesle söylemezli. Ve şu hadiste Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Muhakkak Allah-u sana ashabını Sediye'de setlerin yükseltmelerini öneriyor. Allah'tan geliyor dediğim gibi. Çünkü bu hacın şiarlarındandır. Çünkü bu hacın şiarlarından, işaretlerinden, alametlerinden Allah Azze Celle birlikte oraya tekrar tekrar gitmeyi nasip et. Umrelerine de haclara da. Dördüncüsü kardeşlerim. La halde ve la uvve La havle ve la kuvvete illa billahi halim. Bu zikir cennet hadinelerinden bir hazinedir. Evet. Bu zikirle bari Hay böyle giderken, hay böyle giderken e, Sahabenin bir tanesi Hz. Ali'nin yanında e, hatta binidinin arkasında yani binidinin arkasında sahabe Abdullah İbni Kayt adındaki sahabe kendisi la halle vel ahuvvet illa billah yani güç ve kuvvet sadece Allah ile bir zikirini söylüyor. Yani herkes bir şeyler söylüyor ya Allah'a hoppar, Allah'a hoppar o da Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında bunu söyleyince Aleyhisselatü Vesselam bunu duyuyor, bunu zikir ediyor. ey Abdullah İbni Kayt Dedim ki diyor, Zedek ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, emrin amadin, emret diyor. O da diyor ki, Salahtu Hristal, sana cennet hazinelerinden bir hazineye delilik edeyim mi, göstereyim mi? Dedim ki diyor, Bena ya Resulallah, fidake ummi ve ne demek ey Allah'ın Resulü, tabi ki, anam babam sana feda olsun diyor. Anam babam sana feda olsun. Söyle yoksa herkese diyor. Diyor ki onun söylediğini tasdikliyor. Güç ve kuvvet ancak Allah Yani senin söylediğin bu söz var ya cennet hazinelerinden bir hazinedir. Yani çok değerli bir söz söylediğini ona ona ne yapıyor? Bildiriyor. Sözünü tasdikliyor. Ta bize ve kıyamete kadar da bu sözün ne kadar değerli olduğunu, cennet hazinesi olduğunu bize ulaştırmış oluyor Evet. Bu zikir hususunda daha önce söylediğim gibi bir tahdik sinirlama yok. Akra geldikçe bunu söyleriz. La havle ve la huve te Bu hadisin bir şahidi var. Onda da şu ziyade var, onu da söyleyelim. Diyor ki sana cennetin hazinelerinden arşın altında olan bir söze kelimeye delillik edeyim mi dediğinde sonra diyor ki la havle ve la kuvvete illa billah işte bu sözdür diyor la havle ve la kuvvete illa billah bize bu zikrin de hakkını vermeye razım nasip etsin hadi söyleyelim zikir dua tesbihatler çok Hepsini yapsa güç Bir hadiste öyleĞeceğiz. Ama doğru yapmayı, güzel ve düzenli yapmayı istemek lazım Allah-u Az da olsa devamlılığı esas almak Allah Azze ve Celle devamlı olan ameli seviyor. Çünkü bir hadiste اَحَبُّ الْعَمَالِ اَدْوَا مُهَا وَاِنْقَالِ Amellerin Allah'a en olanı az da olsa devamlı olanı verir. Beşincisi ve sonuncusu İslam'da şiir söylemek caizdir. Yani tabi meşru şiirlerin, şarkı türündeki şiirlerin ama meşru olan şiirlerin söylemesi caizdir. Buna da Hayber yolunda Amr'ın söylediği şiirler ve Aleyhisselatü Vesselam'ın da bunu tasdiklemesi buna işaret bir bir örnektir. Evet. Samome bin Ekva radiyallahu anh'tan giren bir hadiste Am, Amir diyor Mustafa'nin de akrabatı Hayber e, giderken Hayber belki, e, şehit oluyor onu söyleyeceğiz inşallah Amir diyor Amir şiir söyleyen, şarkı söyleyen bir adamdı ve devlet insanlar talep edince deneden iniyor Onları teşvik etmek için şiirler söylüyor. Aleyhissalatü Vesselam bu şiiri söyleyen kimdir diyor. O da insanlarda Amir bir Ekva' diyorlar. Aleyhissalatü rahmet etsin diyor. Daha önce de dediğim gibi Allah'a bir kimse için Banihsan'la dilediysi rahmet dilediyse o kimse şehit oluyor. Hatta Nürngraciyallahu ne diyor? Ey o bizim şerimimizde kalsaydı ya biraz. Ama onun şerimlikle mavi dönüş. Allah'ım da razı olsun. Evet. Bunun yani bu şekilde şiir söylemenin caizliğine, meşruğuna işareten Aleyhisselatü Vesselam'ın muhacir ve ensafla birlikte Hendek harbinde söylediği sözlerle buna delilmiş. Onları geçtik, söyledik o zaman Bir daha en olursak Ensarlılar Medine'nin etrafına Hendek kazarken, çukur kazarken işte Hendek harbi malum ee, cereyan ediyor ya o zaman şiirler sığlıyorlar. Diyorlar ki نَحْنُ الَّذ۪ينَ بَا يَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامُ مَا دَقَيْنَا اَبَدًا Bizler dafi kaldığınız sürece İslam üzere Muhammed'e beyan etmek Söz veriyor. Bunu diyan, Allah-u izraha, onlara şiirle karşılık denir. ki, Allahunne innehu la hayre illa hayrel ahirat. Fe barek fil emsari muhacire. Ey Allah'ım, hayır ancak, yani iyilik, güzellik ancak ahiret hayridir. Muhaciri ve emsari mübarek onları bereketlendir diye onlara şiirle cevap veriyor. Bu uygulamalar, bu sözler de yeri geldiğinde meşru şekilde söylenilen şiirlerin caiz olduğuna işaret ediyor. Evet. Evet. Bir daha İslam hem kendisi hem de işte o şairler sonunu uzatırlarmış. İşte o Hendek Harbi'nde toprağı böyle taşırken kendisi e, bir şiir söylüyor. Bu şiiri benzerini zaten sahabeler başka yıllarda da söylemişler. Tekrar bizi hatırlayacak olursak. Allahumma laula enta ve ve En denan sakinatan aleyna ve taddibul aqdam aleyna ve inna rafi fitneten aziyna şeklinde uzatıyoruz. Evet. Ey Allah'ım, eğer sen olmasaydın biz hidayet bulamardık. Ne hasadlukta bulunurduk, ne de namaz kılardık. Üzerimize bizim pekine dindir. Ayaklarımızı düşmanla karşılaştığımız zaman sabit kıl. Bunlar var ya, bizim üzerimize katılan yani, müşrikler katılıyor. Bu müşrikler bize karşı haddi aştığında. Onlar fitneyi irade ettikleri zaman, fitne murad ettiklerinde biz geri dururuz. Bu şekilde Allah Aleyhisselatü Vesselam ashabının ruhunu canla tutuyor. Demek ki bu tür de meşru sözler olduğu sürece meşru yerlerde olduğu sürece bir de neyle olmayacak kesinlikle çalgı aletleriyle olmayacak. Çalgı aletlerinin hiçbiri caiz değil. O zaman buna caiz olur. Bu şekilde şiir söyledi Allah'a emzeler olsun. Allah Aleyhisselatü Vesselam değerli kardeşlerim bu sahabelerin güzel davranışlarından, fedakarlıklarından, cesaretlerinden örnek almayı, onların peşinden gitmeyi bizlere nasip edersiniz. Sizleri yolumuzu, çözümümüzü ıslah ediniz. İslam üzere yaşatın, İslam üzere öfatınız.